el yakun el aroç men evvela ilazab bilek ne oluyor kalpten mevlaya direkt efendim giliş vardır diyor önce kalbin birinci ası sonra ikinci ası sonra üçüncü ası öyle yok diyor ve innu babu gaybel huriye kalp var ya cenab hakkın peki efendimin dergahının Allah'ın manevi dergahının kapısıdır yani Cenab-ı Celle Celal bulunmuş olduğu yeri yer demir ibare derlinden işte başka türlü dönmiyor. Makamı kapılı bir yer düşün, o ok, kogun ok, ok, ok, kapısı kalptir. Lakin de bu sırada mıntıık il kalbi vahide bir garide zarget tafsil mu Ancak kalp yoluyla böyle direkt Cenab-ı Celle Celal'e ulaşma var ya kolay olur. Ne zaman biliyor musun diyor sultan. Aburrose Kafi ahba, nefsin natika su, so, hava, toprak, ateş bunlar var ya bunlar eğer bunlar eğer becerilirse bunlarda seyri o olursa o zaman kalp yolundan devlet gitmek çok daha rahat oluyor. Çok daha rahat oluyor. Yani merdivenleri basamak basamak çıkmak lazım gelir diyor. Hatta İmam-ı Rabbani bir yerde buyuruyor ki cezbeli bir insan var. Hararetten, aşk-ı ilahiden yanıyor. Allah konuşuyor ki yani ilim irfan fışkırıyor böyle. Yani su kaynağı gibi, zemzem kuyusu gibi. Cezbeli. Fakat makamı henüz yandan sonra fenafille bekabille gelmiş değil. Mevlana şimdi iki tane kul var. Birisi cezbeli, hararetli, ne bileyim iştiyatlı, arzusu, hevesi cayır cayır yanıyor bu. Bir de var fenafille bekabille makamına gelmiştir.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 bir anda patlama yapıp da yükseklere fırlayan insan yükseklere fırlayan insan ne yapabilir peki? İnsanlara irşat edebilir mi? İnsanlara vazife edebilir mi? İnsanlara Mevla'yı anlatabilir mi? Bakın burası da var ya mezalik-i Burası da ayak kayması %100 muhtemel olan yerlerdendir. Yerlerdendir. Yerlerdendir. yerlerdendir. Çok Güzel cezdem var, çok güzel arzu ve iştiyakın var, Allah ağzında müthiş laf ediyor vesaire, ilim fışkırdın gitti bilmem ne vesaire, her taraf oluk oldu. Sultan diyor ki tamam, konuşacak bu zat, anlatsın Mevla'yı, anlatsın Muhammed Mustafa'yı, anlatsın peki imanı İslam bir şartla, bir şartla o maneviyat basamaklarını kademe kademe kademe kademe, kademe, kademe çıkan var ya, heh, onun denetiminde olmak şartıyla. Onun kontrolünde olmak şartıyla. Burası mühimdir, burası mühimdir, burası mühimdir. Aa, benim üstadım sonra işte 40 senede buraya geldi ben, beş senede işi bitirdim vesaire. Öylese ben tamam yumruğumu kürsüye vurayım, ahkam keseyim, yok.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 kendinden bilmesin. Ben yaparım, ben ederim, şurada kitabım var, böyle kilom var, böyle arabam var, böyle adamlarım var, bilmem ne ekibim var, dur budur vesaire, e İşte nüfuzum var, otoritem var, dediğimiz dedik vesaire. Ya, ya. Meşayihten bir tanesi bir müridine dedi ki, dedi ki sendeki bu güzellik dedi nereden kaynaklanıyor?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 buyurdu ki şeyh efendi bak evladım dedi mürit dedi mürşidinin kucağında peki kundağındaki bebek gibidir dedi anne dedi kundaktaki bebeğini dedi böyle yukarıya atar tutar atar tutar çocuk zanneder ki benim yukarıya atlamam zıplamam der. ben zıplıyorum ben ediyorum vesaire anası elini çektiği zaman dedi çocuk küt yere vurduğu zaman anlar ki benim yukarıya yükselmem çıkmam benden değil anamdanmış şimdi Şimdi sen diyorsun ki peki, ha, bizim büyüklüğümüz şu işte senin de güzelliğin sarı aşkındandır, sendendir, bizden değil. Peki öyleyse, çektiğim tasarrufun demiri, küt oldu yerinde aşağı. Böyle inenleri duymadık mı? Hey gidi hey, hey gidi hey, hey gidi hey. hey, gidi hey.